Dergi İnan'dan Radyo'ya. 17. İstanbul Bieneli'nden Sesler. Mehmetle biz öğrencilikten çok daha yoğun bir ilişki içinde e, fevkalade bir e, zaman geçirdik belki de sanatçı kimliklerini oluşturmak üzere olan e, genç sanatçılar ve de onların abileri olan akademiden mezun olmuş ama akademiden henüz kopmamış arkadaşlarımız olarak birlikte Hı -hı. zaman geçirdik Hı -hı. ve böyle bir gelenek vardı. Akademi öyle bir ortamdı yani kendisini kendisinden bir türlü kopamayan e, arkadaşların bulunduğu fevkalade feyiz alınan bir noktaydı aslında. Kız Lisesi evet. tarafında yani öbür bina tarafında koridorun sonunda bir çay ocağı vardı. A Ahmet e, evet. Ahmet abinin çay ocağı kantin dediğimiz oydu. Evet. Bir tane bank vardı ama bütün muhabbet orada dönerdi. Senin sözünü ettiğin kantin yani o e, alüminyum evet. ayaklı taburelerin zamanla evet. öyle eğilip bükülüp taburelerin bulunduğu e, o tak e, kantin yeni e, sonradan yapıldı. Hmm. Sen onu hatırlıyorsun. Evet. E, şimdi e, gerçekten kantin e, senin tanıdığın kantinden çok daha farklı bir yerde. Merdiven altı denilen bir durum vardı. O merdiven altında işte Sartre'ler, Kamüller, Eksüberi'ler ve her şey o merdivenin altında kitaplarımız, işte Çaycı Ahmet vesaire tartışmalar vesaire hepsi orada giderdi. Bir de bir tabir vardı biliyor musun? O da... Kantinden mezun oldum. Ben kantinden mezun oldum <gülüyor> Kağıdın üzerine kendini aniden bıraktıktan sonra yürüyüp giden örümceğin sesi. Sıcak, incecik kumun parmaklarının arasında akışının sesi. Şurubu açarken kapağın kuru şurup kalıntılarını ezmesinin sesi. Şimdi şurubu açarken kapağın kuru şurup kalıntılarını ezmesinin sesini duymak için... Hani bir işte hasta olmuş olmak, şurup kullanmış olmak, çocuk olmak ya da hani bu deneyimden geçmek gerekiyor. Kendi hikayemden bahsediyorum. Biraz radyo benim için bir kapran sıçrayışı mecrası haline geldi. Açık radyo benim için kapran sıçrayışının oluştuğu ortam. Yani biraz aklınızda bir çizgi film veya karikatür sahnesi gibi düşünebilirsiniz. Nasıl bir Kaplan Situation'dan bahsediyorum? Yani esasında geriye dönüp baktığım zaman gördüğüm bir şey. Ben 2013 senesinde burada da olan sevgili Ayşegül Altınay'ın programına katılmıştım. Bu sanırım önemli bir örüntü. Önce bir programcı konu olarak çağırıp içerilme meselesi. Bunu da birilerinin bir zaman çalışması gerekiyor. Acaba programcılar arasında bu çengelle sonradan programcı olan oranı nedir diye. Belki bunu da konuşabiliriz. Yani fiziken radyoya gitmek başka bir programca katkı da bulunup ondan sonra ses dünyasına girmenin de bedenselik ve ses ilişkisi de düşünülebilir herhalde. Ben biraz o yüzden bu 2013-2023 arasında sesleri tekileştiren kriz hali sesleri dayatan ve yani gerçekten su üstünde durmaya çalışmanın bastırdığı seslerle nasıl baş etmişim. Onu anlamaya çalışıyorum Didem de programa katılmak istediğinde. Yani ben esasında 10 senedir ne yapıyorum onu anlamaya çalıştım. Biraz ondan bahsedeceğim. Kapran sıçrayışı olmuş. Çünkü ben 2013'te ilk katıldığım zaman işte daha bizim için işçi Sağdeş İş Güvenliği Meclisi. Yani Türkiye'de bütün bu büyük şeyin bandonun sesleri altında, büyüme bandosunun sesleri altında kalan Günde en az 30 tane işçinin öldüğü bir çılgın bir partiden bahsediyoruz. Yani gerçekten parti kavramını ikinci anlamında kullanıyorum. Biraz böyle romanın son günleri gibi parti. Müthiş bir gürültü var ortalıkta. O gürültünün altında günde 30 tane insan yapıyor. yani Parti esasında eğlenecek, kutlanacak bir ortamdayken ciddi bir kıyım yaşanıyor. Gösteri toplumu karşısında dünyaya bütün sesleriyle açık olan bir mecranın olması panoptikonun karşısında panakustikon olması çok önemli geliyor. Çünkü tesadüf değil, bütün bu gözetim mekanizmalarının panoptikon diye değerlendirilmesi, gözetleyen göz ve müthiş bir şekilde beş duydan öne çıkan, en çok öne çıkan şey bugünkü gözetim, yönetim e, kapitalizmi içerisinde panakustikonun e, gücünün bir kez daha e, altını çizmek e, istiyorum bir kavramla da bitireyim e, yine Walter Benjamin'den e, birincisi tartışmayı almak istiyorum neden işte ergenliğe giren bir e, çocuk aynası olarak o çocuklara yönelik gençlere yönelik yani Benjamin'in de yazdığı oyunlardaki o Kurduğu man mana dünyasının bana ifade ettiklerini, dertlerimi ifade ettiklerini düşündüğüm şu anda çocuklara ve gençlere yönelik bir radyo faaliyeti olabilir mi? Ee, bu mesela açık radyoda ne kadar yer bulabiliyor? Bunun yani pedagojisi o müthiş pedagojik süreklilik ifade tarzı yani teknolojinin yerine geçmeyen bir pedagoji. Teknoloji tarafından yutulmayan bir pedagoji mümkün mü? Bunu konuşalım istiyorum. Bana tesadüf gibi gelmiyor bu tercihi Benjamin'in. Ve bir düz önce dediğim gibi e, sufransa dönüşmesi kendi kliklemediği kendi tercih etmediği görüntü bedeniyle gelmeyen ses e, ve onun yarattığı e, müthiş e, yıkıcı potansiyelle çocuklardan alıp tekrar onlara geri verebilir miyiz? E, dediğim gibi tek bir son bir kavramla da e, bitirmek istiyorum. E, Esasında kavram olarak bunu e, hiç bu şekilde. Açık bir şekilde söylemiyor. Optik bilinç dışından bahsediyor Walter Benjamin. Burada umarım yakında hikayenin her misafir edeceğim. Cana Bostan'a çok referans vermek istiyorum. Sağolsun böyle hızlı bir şekilde onunla görüştük ve bunu muhakkak programa da ciddi bir şekilde sese yatırmamız gerekir diye düşündük. Akustik bilinçaltı sürekli gelen yani esasın pasajları pa Paris'in 1930'larda Paris pasajlarında 19. yüzyıl kapitalizminin. Esasında vaadini yerine getirmeyen kırıntı seslerini arıyor. E, akustik bilinç dışı, yani ne kadar belli bir kent mekanı gidilse bile burada aranan e, şey ve arama şekli, tarih yazımı yaklaşımının akustik bilinç e, dışına yakın olduğunu e, söyleyebiliriz. Biraz e, bir hafıza mı, ha, hatırlama, yani tarih yazımı önerisi derken her zaman da bireysel olarak bir hatırlama önerisi de veya zaten böyle hatırlarken buna çok daha fazla... E, hak verme, yer verme önerisi. Bağlantı şöyle ilerliyor. Bunu e, bu hali, bu akustik bilinç dışı esasında insanın rüya haline benzetiyor. Eğer yani rüyalarımızı hatırlayabilirsek, hatırladığımız hani eğer belli bir zamanda uyandığımızı hatırlayabildiğimiz rüyalarımız, mı çok fazla rüya malzemesiyle de çalıştır, kendini özellikle rüya e, durumuna da sokmaya ben Benyamin. Bu akustik bilinç dışı bir şey halinde, bir... E, Ruhşeym halinde, rüya teorisinde de var... E, Benjamin'in. E, ve burada esasında bir kolektif... E, uyku halinde bir kolektif beden olduğunu söylüyor. Şu an içinde yaşadığımız... E, kolektif bir uyku durumundayız. Yani bu ilerlemenin böyle devam edebileceğini düşünmek... bu büyümenin böyle devam edebileceğini düşünmek... esasında müthiş bir e, uyku durumda da... tekabül ediyor. Bir fantazmagorik bir... durum var. E, ve... en gündelik hallerimiz işte... E, en, en basit şey, türümüzü bir araya getiren mesela neslin devamı gibi. En gündelik kıyım şeyimiz bu rüyanın içerisinde yer alamıyor. Yani böyle bir esasında uyku halinden bahsediyor. 1930'lardan bahsediyor. Ben bugünkü artık adını iklim krizi diye koyduğumuz, ekokırım diye koyduğumuz şeyden bahsediyor olayım. Esasında uyku halindeki kolektif bedene bir... Bir makrokozmik seyahat yaptığınızda muhakkak burada bu akustik bilinç dışı ortaya çıkar. Bundan bahsediyor. Ee, yani e, bütün bedenin artık zihni de susturan bütün bedenin organlarının çok daha eşit bir şekilde hareket ettiği ve o uyku halinde e, gündelik hayat içerisinde bastırılan, tasnif edilemeyen seslerin bedenden ayrılarak yeni bir e, temsiliyeti olmadan bedeninden ayrılmış... E, Orkestra haline geldiğini söyler. Ama orkestrada yanlış bir kavram oldu herhalde. Sesler hem, henüz temsil edilmemiş olanın biçim değiştirme kabiliyetidir rüya. Hem temsil edilmemiş sesler çok farklı şekillerde bir araya gelirler. Tam da pasajlarda esasında aradığı, 19. yüzyıl kapitalizmi içerisinde pasajlarda aradığı, 19. yüzyılın o büyük... işte sanayi üretimi, trenlerin bütün hızı değişti. Yani insanlığın herhalde 2000'lerden 2000 de çok daha büyük, en büyük zaman mekan sıkışmasının, en büyük ilerlemeye olan inancının, en büyük ses e, yükseltisini yaşadığı 19. yüzyılda esasında bastırılan o yıkımın sesini pasajlarda duymayı imkan sağlar. Bütün bu esasında, e, Benjamin'in e, kentin 1930'larında, bir öncükü dönemde, Büyük arzular harekete geçirmiş, büyük bandolarla açılmış. Bugün isterseniz mega projelerini, onlarca işçi öldüren ve ekokırıma yol açan e, şeyleri, mega projelerini, AVM'leri, güvenlikli siteleri, e, şahşa içerisindeki metaları e, düşünebiliriz. Bütün bunlar yapılırken sesini duymadığımız, duyurmadığımız şeylerde e, bakabileceğimiz bir öneridir. O yüzden... E, Sanırım platform değil açık radyo, açık radyo her ne zaman bazen platform kavramını kullansak bile... ...bugünkü platform ekonomisinde bir mecra, her şeyin merkezden seçilmiyor olması çok büyük bir şey. Ben kendi bireysel olarak yaptığım programda bile iki farklı dönemde... ...gerçekten o, o ağır rezilik, o sıçramayı kapran sıçraması olarak yaşabildiysem... ...sanırım bu merkezden belirlenmemedi de seçemediğim programların iç içe geçmesinde... Bu çok sessizlikte, çok ciddi kapran sıçrayışlarının olduğuna inanıyorum. Yan yana gelebilecek seslerde. O yüzden Açık Radyo akustik bilinç dışı açısından bugün bizim ve sizlerin ve Biennale'de sunulabilenlerden çok daha farklı okumalarının olabileceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Evet. Acil serviste hastayı sedyeye yatırdıktan sonra çekilen perdenin sesi.